الرحمن Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah emma ba'd İnşallah bugünkü dersimizde bidatleri ve bidatların tehlikesini anlattıktan sonra arkadaşlar Allah subhanahu ve teala kısmet ederse bidat hakkında geten şüphelerden bahsedeceğiz. Çünkü daha önceki derslerimizde de bahsetmiştik. İnsanlar genelde bir kötülük yaptıkları zaman Yahut da bir haram işledikleri zaman mutlaka şeytan bunu onlara süslü gösterir. Mutlaka şeytan bunu onlara süslü gösterir. Ve Allah Subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de genelde kötülerin amellerini zikrettikleri zaman Zuyyine lehum su ve amelihim veya tövbede olduğu gibi Zuyyine lehum su ve amelihim demiştir. İsterseniz haram bağında, isterseniz küfür bağında Allah tövbe'de müşriklerin haram aylarla oynamasından bahsederken, onlara amellerinin süslü gösterildiğinden bahsetmiştir. Bundan dolayı birer ehli de Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın dalalet dediği, sapıklık dediği ve ameli kabul olmayacak dediği ameli işlerken, tabii ki bu kadar açık hadislerin yanında bazı şüphelere dayanmışlardır. Ve ehli sünnetin menhecini biz daha önce anlatmışken şuna değinmiştik Ehl-i sünnet kitaplarını okuyan bir insan itikatta karşı tarafın kitaplarını okuma ihtiyacı duymaz. Neden? Çünkü ehli sünnet imamları genelde bir görüşten bahsedince onun şüphelerini ve ona ret vermeyi de ihmal etmiyorlar. Tabi biz de inşallah ehli sünnet imamlarının menhecine tabi olarak da bir konuyu anlattık. Bu konunun çerçevesinde bu konu etrafında getirilen şüphelere de cevap vermeye çalışacağız. Tabi başlamadan önce arkadaşlar şüphelere şunu etmek istiyoruz. İlk başta bütün bidat ehli kendi bidatlerine şüphe getirirken ya bir nasfı tahrif ederler yani ayeti ve hadisi tahrif ederler veyahutta bir hadisin veya bir sözün başını sonunu atarak ortasına alırlar veya sonunu atarlar ortasını getirirler. Bununla kendi yollarına delil almaya çalışırlar. Mesela bu konuda ilk başta zikredeceğim bir iki tane örnek. Zaten örnek olacaktır. Bir iki tane şüphe bunu örnek olacak. İlk başta arkadaşlar bunların dayandığı bazı hadisler, ayetler ve sahabe sözleri var. Mesela en başta en çok zikredilen şüphelerden biri bidat iki kısımdır. Hasene olan bidat da vardır diye. Şu hadisler. MEN SENNE FİL SÜNNETEN HASENETEN Hadisini hepimiz biliyoruz. Öyle değil mi? Kim İslam'da güzel bir yol açarsa, kim İslam'da güzel bir sünnet başlatırsa, onun ecri ona vardır ve onunla amel edenlerin ecri ona vardır. Kim de kötü bir sünnet yaparsa, kötü bir yol açarsa, onun günahı ve onunla amel edenlerin günahı onun üzerinedir. Ve ecirlerinden ve günahlarından hiçbir şey eksilmez hadisi. Şimdi bidat ehli bu hadise yapışarak diyorlar ki, Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki kim bir sünnet yaparsa veyahut da bir güzel yol açarsa bu ecrini alır ona tabi olanların da ecrini alır. O zaman bizim yapmış olduğumuz bidatler de güzeldir namazdır oruçtur zikirdir böyle olunca da biz de bundan ecrimizi alacağız. Biz Peygamber aleyhissalatü vesselamın o şiddetli hadislerinin altına girmiyoruz demişlerdir. Tabi bizim bu hadisi ve bu şüpheyi anlayabilmemiz için hadisin tümünü yapmamız lazım hadisin tümünü anlatmamız lazım. Ki bakalım bidat ehlinin yapışmış olduğu bu hadiste onlara delil var mıdır yoksa yok mudur? Başlangıç olarak arkadaşlar bu hadisi biliyorsunuz İmam Müslim Cerir İbni Abdullah'tan rivayet ediyor. Bu hadisin söylenme yeri şurasıdır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a muda kavminden insanlar geliyorlar. Tabi şekilleri, halleri, elbiseleri çok fakir olduklarına işaret ediyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onların bu halini görünce şekli değişiyor Aleyhisselatü Vesselam'ın şefkatinden dolayı. Ve diyor ki sahabeye sadaka veriniz diyor. Yani bunların ihtiyaçlarını giderecek sadaka veriniz diyor. Tabi o sırada sahabenin biri çıkarıyor sadaka veriyor ve diğer sahabeler de ona tabi oluyorlar. Onlar da getirip sadaka veriyorlar bu insanların ihtiyaçları karşılansın diye. Tabi peygamber bu güzel manzarayı görünce Aleyhisselatü Vesselam bu mübarek hadisini söylüyor. Şimdi. İslam'da güzel bir yol açarsa, güzel bir sünnet başlatırsa onun ecri vardır ve ona tabi olanların ecri vardır. Ve tam zıddını söylüyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Tabi şimdi güzelce anladığımız zaman başını ve sonunu anladığımız zaman neyi anlıyoruz burada arkadaşlar? Peygamber aleyhissalatü vesselam İslam'da zaten var olan bir şeyi emrediyor. Sadaka veriniz diyor. Sadaka Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah Subhanahu ve teala tarafından ve Peygamberimizin sünnetinde Müslümanlara emredilmiştir. Tabi böyle olunca sahabenin biri de çıkarıp sadaka veriyor. Peygamber'e itaat ederekten. Ve diğer sahabeler de onun ardından verince Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu söylüyor. Ve dikkat ederseniz arkadaşlar sadaka zaten İslam'da var olan, şekli belli olan bir ibadettir. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yeni bir şeyden bahsetmiyor. Ve zaten hadiste Peygamber men ibte da'a dini bida'aten hasen edemiyor. Kim dinde güzel bir bidat başlatırsa demiyor. Çin dinde güzel bir sünnet başlatırsa, yani bir sünneti ihya ederse, mesela diyelim, bir sünnet insanlar tarafından nedir? İnsanlar tarafından terk edilmiştir. Örnek olarak bu hadisin yolunda gidelim. Diyelim ki bir beldede sadaka, insanlar tarafından fazla önemsenmiyor. Sadakanın verilmesi de sünnettir. Farz olan zekat, sadakayı fıtır bunların dışında, normal sadakanın verilmesi de sünnettir. Adamın biri bunu fark ediyor, açıktan, Sırf insanlar görsün bu sünneti hatırlatın diye mesela bir hadis söylüyor ve sadaka veriyor. Veya bir ayet okuyor. İnsanlar da buna tabi olaraktan sadaka veriyorlar. İşte Peygamber aleyhissalatu vesselamın kastetmiş olduğu nedir? Budur. Kıptadan da anlaşıldığı gibi. Yani bir sünneti ihya eden, yeni bir var olan bir sünneti başlatan. Yoksa Peygamberin söylemiş olduğu makamda yeni bir amel çıkmıyor ortaya. Çünkü sadaka zaten İslam'da vardır. Ve dediğimiz gibi peygamber men ibte de afiddini demiyor. Kim dinde bidat çıkarırsa demiyor. Eyazübillah sünnet şeriatta hiçbir yerde bidat manasına kullanılmaz. Eğer sünnet bidat manasına bidat sünnet manasına kullanılsaydı o zaman biri de çıkıp şöyle bir şey diyebilir. Ve sünnetin barara. Bütün sünnetler sapıklıktır diyebilir. Haşa ve kella. Eyazübillah. Neden? Çünkü sünnet apayrı bir şeydir şeriat sünneti bize açıklamıştır ve bidat apayrı bir şeydir peygamber aleyhissalatü vesselam bize ne yapmıştır bidatı açıklamıştır ve derslerimiz hepsi birbiriyle bağlantılı arkadaşlar eğer peygamber aleyhissalatü vesselamın söylemiş olduğu hadisten kastı bugünkü bidatçıların anlamış olduğu gibi olsaydı öyle değil mi ibni mesud camide zikir halkasıyla zikir yapan insanlara kızmazdı öyle değil mi çünkü bunlar da güzel bir şey yapıyorlar ve güzel bir şey başlatmışlar. Allah'ı topluca ne yapıyorlar? Zikrediyorlar yüksek sesle. Veyahut İmam Malik ben daha uzaktan ihrama gireceğim diyen adama itiraz etmezdi. Veya Sa'id bir Müseyyed ee, fecirden sonra iki rekat sünnet namazını uzatan adama ne yapmazdı? İnkar etmezdi. Allah sana azap etmesinden korkuyorum demezdi. Veya İbni Ömer arkadaşlar hapşırınca elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah deyip de sonrasını ziyade olarak ekleme adama inkar etmezdi. Bunlar hepsi bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Peygamberin kıssanın akışının içerisinde söylemiş olduğu ve sahabenin ve imamların anlayışından anlıyoruz ki bu hadiste kastedilen var olan bir sünneti diriltmektir. Yoksa herhangi bir ibadet çıkarmak veya herhangi bir şekilde yeni bir iş başlatmak değildir. Aynı zamanda arkadaşlar yine bidat ehlinin yapışmış olduğu e, rivayetlerden bir tanesi de İbn Mes'ud'dan rivayet edilen, İmam Ahmed'in ve başkalarının rivayet etmiş olduğu "Merahahu'l Müslimun hasanan fehu inde'llahi hasan." Müslümanlar eğer bir şeyi güzel görürlerse o da Allah'ın yanında güzeldir diye İbn Mes'uda ait bir söz var. Bidat ehli buna yapışarak diyorlar ki o zaman biz de bu yapmış olduğumuz ibadetleri ne olarak görüyoruz? Güzel olarak görüyoruz. O zaman bu Allah katında da nedir? Allah katında da güzeldir. Tabi yine söze ne yapalım arkadaşlar? Sözün bir akışına bakalım. Acaba bidat ehlinin getirdiği gibi söz sadece bundan ibaret midir? Yoksa sözün bir de bir başlangıcı mı vardır? Hangi makta söylenmiştir bu söz? Tabi bu söz arkadaşlar birinci olarak İbni Mesud'un sözdür. Peygamber aleyhissalatü vesselama ait olan bir söz değildir. Ve ulemanın hemen hemen geneli bu sözün mevkuf olduğunda, İbni Mesud'a ait olduğunda ittifak etmişlerdir. Dediğimiz gibi bu söz İmam Ahmed'tedir. Şimdi kıssayı anlatacak olursak arkadaşlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam vefat ettikten sonra sahabe Hz. Ebubekir'in Bekir'in halife seçilmesinde ittifak ediyorlar. Sahabe Hz. Ebu Bekir'in ittifak ettiğinde e, hilafet seçilmesinde ittifak ediyorlar. Tarık İbni Mesud bu manzarayı görünce Müslümanların güzel gördüğü şey güzeldir diyor. Yani sahabenin Ebu Bekir'i topluca seçmesine İbn Mesud ne diyor arkadaşlar? Güzeldir diyor. Yani ve usul kitaplarına baktığımız zaman alimlerimiz genelde İbn Mesud'un bu sözünü neye delil olarak kullanıyorlar? Sahabenin icmasının, sahabenin bir görüşte ittifak etmesinin İslam'da hüccet olduğunu. Alimlerimiz bu sözle ne yapıyorlar? Bu söze delillendiriyorlar. O zaman İbn Mesud'un bu sözdeki kastı nedir arkadaşlar? Müslümanların güzel gördüğünden kastı sahabenin icmasıdır. Verev diyelim ki biz bidat ehlinin bu sözü delil aldığı gibi olsa dahi. Yani bu söz diyelim bidat-ı hasaneye delil olsun. Şimdi biz şöyle bir soru soralım. Acaba yeryüzünde bir bidat var mıdır ki bütün Müslümanlar üzerinde ittifak etmiş olsunlar? Acaba yeryüzünde bir bidat var mıdır ki bütün Müslümanlar bir bidat üzerinde ne yapsınlar? Bir bidat üzerinde ittifak etmiş olsunlar. Ki böyle bir şey yoktur. Gördüğümüz gibi birileri yeni bir amel çıkardığında bir taraf buna güzel derken öbür taraftan bazı Müslümanlar bunun bidat olduğunu ve olamayacağını söylüyorlar. Öyle değil mi? Ve İbn Mesud'un fiiliyle İbn Mesud'un sözünü anlayabiliriz. Yani İbn Mesud mescitte yaptıkları zikire sadece biz hayır istiyoruz diyen insanlara ki önceki dersimizde uzun kısayı tam anlattığımızdan tekrarlamıyorum. İbn Mesud bu görüşlerini kabul etmiyor. Eğer bazı Müslümanların görmüş olduğu Allah katında da güzel olsaydı, İbn Mesud kendi söylemiş olduğu söz gereği mescitte Allah'a zikreden insanlara itiraz etmemesi lazımdı. Öyle değil mi? O zaman İbn Mesud'un sözü söylemiş olduğu makam itibariyle ve alimlerin bu sözü usul kitaplarında delil aldıkları yer itibariyle ve İbn Mesud'un yaşantısında kendi fiili itibariyle İbn Mesud'un sözünü anlamış oluyoruz. Yani İbn Mesud Kesinlikle ve kesinlikle Bugünkü bidat ehlinin kastetmiş olduğu gibi Bu sözü bidat için söylemiyor Bir Birakit sahabenin Üzerinde ittifak ettiği Meseleler için ne yapıyor Ne meseleler için kullanıyor Yine aynı şekilde arkadaşlar Bildiğimiz gibi bidat ehlinin en çok dayandığı sözlerden biri Nînetil bidatu Hâzihil bid'a Ev mi'netil bid'a Hiyel bid'a İbni Hazreti Ömer'in bir olay karşısında bu ne güzel bidattır deyişini delil alıyorlar. Tabi e, yine olayı anlatırsak İbni Hazreti Ömer'in bunu nerede söylediğini, hangi makamda söylediğini anlatırsak konu anlaşılmış olacaktır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam insanlarla beraber Ramazan'da namaz kılıyor. En sonunda da vitir kılıyor. Bugün teravih dediğimiz namaz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahabeyle beraber böyle bir namaz kılıyor. 2-3 gün devam ettikten sonra ve insanlar çoğandıktan sonra Hz. Ayşe'nin rivayetinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ben insanlara farz kılınma korkusuyla bunu terk ettim diyor. Yani hani Peygamber bir amele devam ederse ve insanlar da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında bu namazı planlarsa Allah Taala farz kılabilir onlara. Bundan dolayı onlara ağır gelmesin diye böyle bir şey Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor arkadaşlar bu ameli bırakıyor. Tabi peygamber aleyhissalatü vesselam vefat ettiği zaman insanlar bu namazı tekrardan ne yapıyorlar camide? Ayrı ayrı herkes bu namazı kılıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam da kıldıkları namazı. Neden dolayı? Çünkü peygamber aleyhissalatü vesselam bu namazı terk etmesindeki illeti sebebi belirtirken diyor ki ben fark kılınma korkusundan dolayı Müslümanlara bunu terk ediyorum. E peygamber vefat ettikten sonra amelin fark kılınması diye bir şey yoktur ki biliyoruz usulde kaide vardır. El-hukmu yeduruna illetihi vücuden ve ademin. Yani bir hüküm illetiyle beraberdir. İllet varsa hüküm de vardır. İllet yoksa hüküm de yoktur. Peygamber aleyhissalatü vesselam terk etmesindeki illet fars kılınmasıydı. Peygamber aleyhissalatü vesselam vefat ettikten sonra vahiy kesildiğine göre demek ki bunun fars kılınması gibi bir şey söz konusu olamaz. Tabi sahabe bu namazı ne yapıyor? Kılıyor. Bu namazın aklı Sünnette var ve sünnette kılınacak olan namazların cemaatle kılınması da var. Öyle değil mi arkadaşlar? Hazreti Ömer de insanları bir imamın, bir imamda toplayaraktan teravih namazını ne yapıyor arkadaşlar? Teravih namazını insanlara kıldırıyor. Ve daha sonra Hazreti Ömer bu amele bakınca, bunun güzelliğine bakınca Hazreti Ömer diyor ki bu ne güzel bir bidattır. O zaman biz buradan İbn-i ve diğer alimlerin dediği gibi bidat iki manası vardır bir lugata olan manası vardır. Tüm yeniliklere bidat denir. Ki ilk dersimizde bidatla ilgili bundan bahsetmiştik. Bir de şeriattaki manası vardır. Ki bu da peygamberden sonra din alanında çıkıp da değil mi? Peygamber aleyhissalatü vesselamın yerdiği ve kötülediği olan amellere alimler ne diyorlardı arkadaşlar? Bidat diyorlardı. Ve İmam İbni Kesir tesirinde <gülüyor> ilk defa yeri ve göğü yaratan manasında Allah subhanahu ve sellem bu isminden bahsederken işte diyor bir iki tane ismi vardır. Bir iki tane manası vardır. Bir manası lügat manasıdır. Tüm yeniliklere söylenir. Bir manası da şeriattaki manasıdır. Din alanında çıkarılan ve yerilen yeniliklere söylenir. Yani mezmum olan yeniliklere söylenir. Ve Hazreti Ömer'in bu sözünü lügat manasına örnek veriyor İbni Kesir. Hazreti Ömer'in bu sözünü İbn Kesir ne yapıyor arkadaşlar? İbn Kesir lugat manasına e, hamle diyor. Yani Hazreti Ömer'in söylemiş olduğu bu söz lugattaki manastır. Yenilik manastır. Yoksa Hazret Ömer şeriattaki manayı kastedip de buna güzel bir bidat ne yapmıyor? Güzel bir bidat demiyor. Aynısını arkadaşlar İmam Şatibi el söylüyor. Bidat meselesinden bahsederken iki kısım bidat var mıdır diye Hazreti Ömer'in bu sözünü alaraktan Hz. Ömer'in kastetmiş olduğu buradaki lugat manasıdır diyor. Yani bu ne güzel bir yeniliktir. Yoksa şeriat'taki olan bidat hasene manasında Hz. Ömer bunu söylemiyor diyor. Kim de bunu söylerse diyor ayet bu Hz. Ömer'in sözünü tahrif etmektir diyor. Aynı şekilde arkadaşlar İbn-i el-Hambeli ulum ül Hikem'de biliyorsunuz İmam-ı 40 hadisine bazı hadisler de ekleyerekten bir şerh yazmıştır. Ve İslam aleminde en kabul görmüş şeyhlerden bir tanesidir. O da burada İbni Hazreti Ömer'in ve seleften gelen bu manadaki sözlerin lugat manasında olduğunu ne yapıyor? Söylüyor. Yani bu yenilik manasında olduğunu yoksa din alanındaki yenilik olmadığını Alimlerimiz bize ne yapıyorlar arkadaşlar? Alimlerimiz bize söylüyorlar. Ve biliyorsunuz arkadaşlar Peygamber aleyhissalatu vesselam bize ayrı yeten e, o meşhur hadisinde Erbad-i Saariyen hadisinde ihtilafların olacağını haber verdikten sonra bize çözümünü olarak göstermişti. İlk dersimizi anlattığımız gibi Peygamber Aleyhissalatu vesselam bize çözümü anlatırken "Es-salamu sünneti ve sünneti el bin Sizin üzerinize o ihtilaflar anında benim sünnetim ve benim raşit olan halifelerimin sünneti vardır. Onlara az dişlerinizle yapışınız" diyordu Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Ki ittifakla ittifakla Sadece kindar rafiziler haricinde bütün Müslümanlar Hz. Ömer'in raşit halifelerden olduğunu ne yapıyor? Bize, bütün ulema Hz. Ömer'in raşit halifelerden olduğunu bize söylüyor. O zaman zaten Hz. Ömer'in yapmış olduğu bu fiil bidat değildir ilk başta. Peygamber aleyhissalatü vesselam yapmıştır. Fars kılınma korkusuyla ne yapmıştır? Terk etmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam vefat edince vahiy kettirdiğine göre fars kılınma korkusu kalkmıştır. Ve Hazreti Ömer ve Müslümanlar bu amele ne yapmışlardır arkadaşlar? Devam etmişlerdir. Ve toplu namazlarda cemaatle namaz kılmak, cemaatle namaz kılmak İslam'ın emri olduğundan dolayı Müslümanlar ne yapmışlardır arkadaşlar? Bir camide fırka fırka halinde değil de toplu halde bu namazı eda etmişlerdir. Ve alimlerin bu konudaki görüşünü ne yaptık arkadaşlar? Ve alimlerin bu konudaki yani Hazreti Ömer'in sözüne yapmış oldukları yorumları da İbni Kesir'in, İbni Ömer'in, e ee, İbn Kesir'in İbn Recep'in ve aynı zamanda İmam Şatibî'nin görüşlerini de bu şekilde aktarmış olduk. Ta ki anlaşılsın ki bidat ehlinin yapışmış olduğu gibi Hazreti Ömer'in sözünde bidat-ı hasene dedikleri şeye hiçbir şekilde delil yoktur. Biraz Hazreti Ömer'in kastetmiş olduğu nedir arkadaşlar? Hazreti Ömer'in kastetmiş olduğu lügat manasındaki bidattır. Yine arkadaşlar bidat ehlinin en çok yapışmış olduğu delillerden bir tanesi de Kullu bidatın dalale demiş olduğumuz hadiste bütün bidatler sapıklıktır diyoruz. Öyle değil mi? Bunlar diyorlar ki buradaki bütün bidatlerden katıp her bidat değildir. Neden? Çünkü diyorlar bir ayette Allah Subhanahu Wa Taala diyor ki Tudemmiru kulle şeyin bi emri rabbiha. O rüzgar ne yapar? Her şeyi yerle bir eder. Her şeyi yıkar. Rabbinin emriyle her şeyi yıkar diyorlar ee, bidat ehli. O yüzden biz biliyoruz ki bu kavim helak olduğu zaman bir rüzgar her şeyi yıkmamıştı. Mesela gözyüzünü yıkmadı, yeryüzünü yerden kaldırmadı. O zaman diyorlar kul lafzı yani her şey lafzı şeriatta geldiği zaman demek ki bundan kazın her zaman tüm manasında olmayabiliyor. Yani akılla veya bazı şeylerle bunun umumunu ne yapabiliriz? Umumiyetini, genelliğini özelleştirebiliriz, ee, hususiyet verebiliriz diyorlar tabi arkadaşlar biz böyle demiyoruz. Biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki birinci da İmam Taberi'nin tefsirinde dediği gibi Rabbinin yıkmasını emrettiği her şey yıktı diyoruz. Allah Subhanahu ve teala onu her şey yık, yık dediği her şeyi yıktı. Yerle bir etti. Fakat Allah ona gökyüzünü ve diğer bazı şeyleri yıkma dediğinden dolayı rüzgar onu yapmamıştı? Onları yıkmamıştı. O zaman bizim buradaki kullu bir baktığımız zaman kastın ne olduğunu anlamak için yani tüm bidatler midir? Yoksa bazı bidatlar bundan müstesna mıdır? Diye bakacak olursak arkadaşlar Peygamber Aleyhisselatu vesselamın Sözüne ve sahabenin anlayışına Bakmamız lazım. Ki peygamberin Sözünü ve sahaben anlayışını Anlattığımız zaman geçen derste Ve bu dersin daha başında zikrettiğimiz zaman Görüyorduk ki sahaben yanında ve Resulullahın yanında böyle bir anlayış Yoktu. Bilakis her yapılan şey Yenilik din alanında Onların yanında neydi arkadaşlar? Onların yanında bidat diyoruz. Yine aynı şekilde arkadaşlar bunların çok acip bir çok acayip layıutta diyelim bir delilleri var o da Kur'an içerisinde Allah ehl-i bahsederken hadis suresinde diyor ki ruhbaniye ibtedahuha ma ketabnaha aleyhim illa rauha Allah Subhanahu ve teala diyor onlar bir ruhbaniyet çıkardılar. bir bir bidat, bidat çıkarlar ortaya yani bu ibadetleri Ondan sonra dünyada el ayak çekmeleri Bir ruhbanlık müessesesi oluşturdular Biz bunu onlara yazmamıştık Diyor Allah subhanahu ve teala Fakat onlar bunu ne için yaptılar Bir tefsire göre Allah'ın rızasını Kazanmak için yaptılar Diyor Allah subhanahu ve teala Ve hakkını da vermediler diyor Allah Ve hakkını da veremediler Yani kendi nefislerinden çıkarmış oldukları bu müessesenin Bizim onlara emretmemiş olduğumuz Ruhbaniyetin hakkını da Vermediler çünkü biz onlara yazmamıştık onlar sırf Allah'a yaklaşabilmek için kendileri çıkardılar ve bunun da hakkını veremediler. Buradan nasıl oluyorsa arkadaşlar, nasıl oluyorsa bidat ehli bidat o yeni bir bidat çıkarılabileceğine ne yapıyorlar? Delil alıyorlar. Şimdi biz bu ayet hakkında biraz konuşalım ta ki konu açıklığa kalsın. Birinci Yok. olarak arkadaşlar bu ayette Allah Subhanahu ve Teala kesinlikle bidatı ölmüyor. Kesinlikle çıkarmış oldukları ruhbanlık dediğimiz müesseseyi Allah Subhanahu ve teala kesinlikle övmüyor dikkat ederseniz. Bilakis Allah Subhanahu ve teala onları yeriyor. Bunun hakkını da veremediler diyor Allah Subhanahu ve teala. Ve Allah'ın orada belirtmek istediği bunlar bu ameli Allah'a yaklaşmak için yaptılar diyor. Ki zaten biz daha önce de demiştik. Yeryüzünde hiçbir bidat yoktur ki sahibi bu bidatla Allah'a yaklaşmak ister. Öyle değil mi? Yani hiç kimse bidat yaparaktan Allah'tan uzaklaşmak ister mi? Kimsenin böyle bir niyeti olamaz. Her bidat yenilik çıkaran insan bununla Allah'a yaklaştığını ne yapar? Allah'a yaklaştığını zanneder. Peki şimdi der ki burada biri bize der bu ayette. Der tamam Allah onlar hakkını veremediklerinden dolayı onları yeriyor. O zaman demek ki biri yeni bir şey çıkarırsa ve bunun hakkını verirse Allah subhanahu ve teala onu yermez. Derse biz deriz ki biz burada da peygamber aleyhissalatü vesselamın sözüne bakarız. La رُحْضَانِيَّةَ فِي İslam. İslam'da ruhbaniyet yoktur diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. İslam'da ruhbaniyet yoktur diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Eğer gerçekten çıkarmış oldukları bu ruhbaniyet Allah'ın hoşuna gitmiş olsaydı Allah subhanahu wa ta'la ne yapmayacaktı arkadaşlar? Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu inkar etmeyecekti. İslam'da ruhbaniyet yoktur demeyecekti. Ve yine arkadaşlar burada biz şöyle bir şey söylüyoruz. Velev ki diyelim... Allah Subhanahu ve teala bu bidatı ikrar etmiş dahi olsa, bakın ikrar etmiş dahi olsa ki etmemiştir. Velev bidat ehlinin görüşüne göre konuşuyoruz. Bu Kur'an-ı Kerim sabittir. Öyle değil mi? Bu Peygamber aleyhissalatu vesselam vefat ettikten sonra Kur'an-ı Kerim'in inmesi gibi bir şey söz konusu değildir. O zaman kimse bunun Allah'ın hoşuna gidip gitmeyeceğini bilemez. Hiç kimse bunun Allah'ın hoşuna gidip gitmeyeceğini bilemez. Ve böyle bir şey de ne olamaz arkadaşlar? Böyle bir şey de olamaz. Ve yine arkadaşlar bu da başka bir nokta ayetle ilgili. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize her şeyi haber verdiğini söylüyor. Ve Allah da bize dinimizi tamamladığını söylüyor. Peygamber bizi Allah'a yaklaştıracak. Her şeyi haber verdiğini söylüyor. Allah da diyor ki ben bugün size dininizi ne yaptım? dininizi tamamladım. Ve hatta ehli kitap Hazreti Ömer'e ne diyorlardı arkadaşlar Bukhari ve Müslim'deki bir rivayette? Bu ayet bizim üzerimize inmiş olsaydı biz bugünü bayram edinirdik diyorlar. Neden? Çünkü Allah Subhani'yle bu ümmete çok büyük bir, bir nimet vermiştir. Dinlerini artık onlar için ne yapmıştır? Tamamlamıştır. Hiç kimse onu arttıramaz ve ne yapamaz arkadaşlar? Eşiltemez. Çünkü bu ayet bizden önceki insanlar için inmiştir. Bu ayet bizden önceki insanlar için inmiştir. Ve usulde biliyorsunuz bizden önceki şeriatlar. Bizim için de şeriat olur mu? Bizim için de geçerliliği var mıdır? Yok mudur? Alimler arasında ıhtilaf meselesidir. Velev ki diyelim biz bizim için o da şeriattır diyenlerin görüşünü alırsak dahi bu alimler dememişlerdir. Tüm şeriatlar bizim için geçerlidir. Bazı şartlar koşmuşlardır arkadaşlar. Bazıları kesinlikle değildir demişlerdir. Bizim için önceki şeriatlar şeriattır diyenler de bir Allah zikrettiği yerde onu övüyor veya inkar etmeden zikrediyorsa, ikrar ediyorsa... Ve bizim şeriatımız, şeriatımızda da bunu yasaklayacak bir şey gelmemişse eğer bu bizim için şeriat olur diyorlar. Bizim şeriatımızda da bunu yasaklayacak bir şey gelmemişse şeriat olur diyorlar. E şimdi biz bu ruhbaniyet meselesini ele alalım ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir, İslam'da yeni bir müessese çıkarmayı inkar etmesi kullu bidatin baralah demesi bütün bidatler sapkılıktır demesi ve İslam'da ruhbaniyet yoktur dişi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bize gösteriyor ki bu velev önceki şeriatlar bizim için şeriattır diyen alimlerin şartlarına göre dahi ne değildir arkadaşlar? Kesinlikle bizim için geçerli değildir. Ve aynı zamanda arkadaşlar biz ehli kitaba ne yapmakla görevliyiz arkadaşlar? Muhalefet etmekle görevliyiz. Hatta Bukhari'de Yahudiler artık peygamberin onlara o kadar muhalefet ettiğini görünce ne diyorlardı? Ya bu adam hiçbir şey bırakmadı ki, bizim yaptığımız mutlaka onda bize muhalefet etti diyordu. de peygamber aleyhissalatu vesselam onlara muhalefet etti. Namaz kılma şeklinde peygamber aleyhissalatu vesselam onlara muhalefet etti. Sakar şeklinde peygamber aleyhissalatu vesselam onlara muhalefet etti. Oruç şeklinde peygamber aleyhissalatu vesselam onlara muhalefet etti. İlame ahirihi yani biz Ehli kitabın din alanında yapmış olduğu bir şeyi yapmakla memur değiliz. Bilakis biz bundan ne yapmakla buna muhalefet etmekle memuruz. Hatta arkadaşlar biliyorsunuz mezheplerimizden İslam ümmetinin kabul ettiği tabi olunan mezheplerden maliki mezhebi ehli Medine'nin amelini Medine ehlinin amelini çok ön planda tutar. Öyle değil mi? Fakat diğer mezhepler bunu kesinlikle kabul etmemişlerdir. Sünnetin varlığıyla beraber Sünnetin varlığıyla beraber Medine ehlinin amelini kabul etmemişlerdir. Medine ehli ilimlerine, takvalarına, peygabar aleyhissalatü vesselamın övmüş olduğu zaman olmalarına rağmen eğer biz sünnetin varlığıyla beraber bunlara muhalefet edebiliyorsak o zaman ehli kitaba nedir arkadaşlar? Bir tarihin evla hayda hayda ne yapmaktır? Muhalefet edilir. O zaman buradan anladığımız kadarıyla bir ne ayetten başlangıç olarak Bidat'ın güzelliğine, Allah'ın bunu övdüğüne hiçbir şekilde delil yoktur. Ne de aynı zamanda diğer genel şer'i kaideler ışığında bu bunu ele aldığımız zaman görüyoruz ki ne dedir arkadaşlar? Bidat ehlinin getirmiş olduğu bu ayette hiçbir şekilde ne yoktur? Delil yoktur. Yani ilk başta ayetin kendisiyle olayı çürütüyoruz. Ondan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Genel şer'i kaideleri ve genel bazı kurallarla bu, bu bidat ehlinin almış olduğu delili çürütmeye çalışıyoruz. Yine arkadaşlar böyle fazla uzatmayalım. Vaktimiz yetsin diye. Bidat ehlinin delil almış olduğu meselelerden bir tanesi de arkadaşlar Kur'an'ın cemi meselesidir. Çünkü Kur'an Peygamber Aleyhissalatu vesselam zamanında toplanmamıştır. Hazreti Ömer, Hazreti Osman dönemin, Hazreti Ebu Bekir döneminde, Hazreti Ebubekir döneminde Kur'an-ı Kerim bir mushafta toplanılmış. Hazreti Osman döneminde de ne yapılmıştır? Çoğaltılmıştır. Bidat ehli diyor ki: Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında Kur'an bu şekilde toplanıp toplanılıp çoğaltılmamış. O zaman sahabenin böyle bir amel yapması bize neyi gösteriyor? Sahabenin böyle bir amel yapması bize gösteriyor ki dinde yeni bidatler ne yapılabilir? Dinde yeni bidatler çıkarılabilir. Şimdi biz yine kıssayı baştan ele alalım ki arkadaşlar bu kıssada delil var mıdır? Yok mudur? Bidat ehlinin değişine oradan ne yapalım arkadaşlar? Oradan sonuca ulaşalım. Hazreti Ebubekir döneminde arkadaşlar Hazreti Ömer Hazreti Ebubekir'e geliyor. Diyor ki ya Ebubekir. Yemen'de kariler hafızlarımız şehit oldu. Ve ben korkuyorum ki daha fazla kari yani Kur'an okuyanlar, Kur'an ezbere bilenler ölsünler ve bu şekilde kuran kerimde olsun insanların e, Kur'an'ı ezbere bilenlerin birçoğu şehit olmuş olsun diyor. Onun için diyor gel biz ne yapalım bu Kur'an'ı toplayalım. Yani bir mushafa toplayalım. Böyle bütün kariler vurulsa da şehit olsalar da bizim elimizde Kur'an ne olsun? Kur'an mevcud olsun diyor. Bütün Kur'an toplu bir halde mevcud olsun diyor. Tabi Hz. Ebu Bekir arkadaşlar ilk etapta kabul edemiyor. Nasıl diyor ben bir şey yaparım ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmamıştır. Daha sonra tabi Zeyd-i Sabit'e gönderiyor birini onu çağırttırıyor. Ona Hz. Ömer'in görüşünü söylüyor. Ömer diyor bana böyle böyle söyledi. Zeyd-i Sabit de şaşırıyor. Nasıl diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmayacağı bir şeyi yaparım. Daha sonra arkadaşlar diğer sahabeden de hiç kimse buna inkar etmeyince, yani sahabenin hepsinin görüşü neredeyse sukut olarak birleşince ne yapıyor Hazreti Ömer arkadaşı, Hazreti Ebubekir? Kur'an-ı Kerim'i toplattırıyor ve e, bir ne yapıyor? Bir mushafta topluyor yanına alıyor. Hazreti Ebubekir vefat edince Hazreti Ömer'e geçiyor. Hazreti Ömer'de, Hazreti Ömer vefat edince kızı hafta alıyor. Peygamber ve Vesselam'ın aynı zamanda eşi olan annemiz haftada kalıyor. Hz. Osman döneminde arkadaşlar Hz. Huzeyfe Şam'dan geliyor. Hz. Osman'a diyor ki ya diyor bu ümmet Yahudi ve Hristiyanların kitapta ihtilaf ettiği gibi ihtilaf etmeden gel bir şeyler yap. Çünkü Hz. Huzeyfe dışarıdayken savaşlar esnasında insanların Kur'an'ı çok farklı okuduğunu görüyor. Özellikle Arapçayı sonradan öğrenenler veya Arap olmayanların bu tür beldelerde Kur'an-ı Kerim'in yanlış okunduğunu veyahut da ayetlerin tam anlaşılmadığını görünce Hz. Huzeyfe korkuyor. Hz. Osman'a ne yapıyor? Böyle bir teklifte bulunuyor. Hz. Osman'a diyor ki gel diyor bir şey yap. Yani insanlar Yahudi ve Hristiyanların kitapta ihtilaf etmediği gibi e, e, etmeden gelsem de bir şeyler yap diyorlar. O da Hz. Osman, Hz. Hafsı'dan muthafı istiyor. Mus'at'ı önce çoğaltıyorlar. Birkaç tane sahabe aradığıyla çoğaltıyorlar. Ve diyor ki eğer ihtilaf ederseniz Kureyş lügatı üzerine yazınız. Çünkü Kur'an onların lügatı üzerine indirildi. Daha sonra Hz. Osman bu çoğaltılan Kur'an'ları tüm beldelere gönderiyor ve var olan Kur'an'ların yapılmasını emrediyor. Yani çünkü ne olmasın? ihtilaf olmasın diye kıraatte, okunuşta, anlaşılmada var olan diğer Kur'an'ların ne yapmasını? Yapılmasını söylüyor. Bir de burada arkadaşlar gördüğümüz gibi şöyle bir nokta var. Birinci nokta. Bu Kur'an neden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında yazılıyordu. Bu Kur'an neden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında yazılıyordu. Biliyorsunuz derilere yazılıyordu veyahutta da kemiklere yazılıyordu veya başka yazılabilecek ...şeylere bu Kur'an-ı ne yapılıyordu? Bu Kur'an-ı Kerim yazılıyordu. Daha sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında neden bir muthaf haline getirilmedi? Çünkü Kur'an hala iniyordu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında. Bir ayetin gelip bir önceki ayetin nezhetme imkanı vardı. Veya Allah Subhanahu Aleyhi yeni helaller ve haramlar indirme ihtimali vardı. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'in bir araya toplanması çok büyük bir zorluk olurdu. Her defasında baştan değiştirilmesi gerekirdi. Buna binaen Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde böyle bir şey yapılmadı. Sahabe döneminde ise arkadaşlar, sahabeden baktılar ki artık ne oluyor? Yeni bir ayet inmiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam vefat etti, vahiy kesildi ve özellikle kârilerin ölmesi. Öyle değil mi? Ve insanların Kur'an-ı Kerim'de ihtilaf etmesinler diye böyle bir amele başvuruyorlar. Birinci olarak amelin çıkış kaynağı Peygamber aleyhissalatü vesselamın raşit olan halifeleridir. Öyle değil mi? Biz onlara uymakla memuruz zaten. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın raşit olan halifeleridir. İkinci olarak şeriatın hiçbir maksabıyla muhalif değildir. Çünkü bu genel bir maslahattır. Ve alimler genelde bu Kur'an'ın toplanılmasını arkadaşlar maslahat babında zikrediyorlar. Bütün ümmeti kapsayan zaruri bir maslahattır. Bütün ümmeti kapsayan zaruri bir maslahattır. Ve aynı zamanda bütün ümmetten def edilecek olan bir zarardır. Bir zarardır. Bütün ümmetten def edilecek olan nedir arkadaşlar? Def edilecek olan bir zarardır. Ve bunun yanında arkadaşlar biliyorsunuz alimlerimiz genelde buradan bahsederken bir konudan daha bahsediyorlar. Allah Subhanahu ve Teala bu Kur'an'ı koruyacağını ne yapıyor. Bu Kur'an'ı koruyacağını söylüyor. Ve sahabeyi de Allah Subhanahu ve Teala buna vesile kılmış oluyor. Sahabeyi Allah Subhanehu ve Taala buna vesile olmuş oluyor. Ve sonuç olarak sahabenin hiçbirini inkar etmemesi, sahabenin bunun üzerinde ittifak etmesi ki sahabenin ittifakı, sahaben icması ayrılmadan önce biliyorsunuz tüm ittifakla alimlerin yanında geçerlidir. Sadece dediğimiz gibi rafizilerin dışında sahabenin hepsinin icması nedir arkadaşlar? Tüm ümmetin yanında geçerlidir. Ve sahabe bu konuda ne yapmışlardı? Sahabe bu konuda icma etmişlerdi. Hiç kimseye bu konuda bir delil yoktur. Ve bidat ehlinin o delil almış olduğu meşhur sözü biz onlara burada delil olarak kullanabiliyoruz. مَا رَعَاهُ Hasanen, حَتَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ diye. Yine arkadaşlar burada bir e, mesele. Bunlar bidat ehli sahabeden bazılarının bazı ameller yapmasını ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın buna inkar etmemesini bidat-ı haseneye delil olarak kullanıyorlar. Yani mesela ne gibi? Hz. Bilal'in abdest namazı gibi. Öyle değil mi? Veyahut da şehit edilecek olan sahabenin Kureyş tarafından ne yapması arkadaşlar? iki rekat namaz kılması ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın buna inkar etmemesi. O zaman diyorlar bunlar nedir? Bunlar bidat hasene babındandır. Ve biz ne yapıyoruz diyorlar? Biz bidat-i hasene yapıyoruz sahabe gibi diyorlar. Şimdi biz de bunlara diyoruz ki ama bunun yanında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ben hiç ara vermeden oruç tutacağım. Biri ben hiç yapmadan namaz kılacağım. Biri ben hiç kadınlarla evlenmeyeceğim dediği zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam inkar etmişti. Bunların yapmış olduğu da hayırdı. Bunların yapmış olduğu da kasıtlara Allah'a yaklaşmaktı. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu inkar etmişti. Aynı da diyoruz arkadaşlar. Aa, güneşin dibinde hiç gölgelenmeden oruç tutmayı adayan bir adam bununla Allah'a yaklaşacağını zannediyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyordu. Emredin ona güneşin altından ne yapsın? Güneşin altından Çıksın diyordu peygamber aleyhissalatü vesselam. Öyle değil mi? Bu adamın yapmış olduğu da güzel bir ameldi. Peki peygamber aleyhissalatü vesselam neden bunu nehyetti? Ve neden o üç tane sahabeye dedi ki benim sünnetimden yüz çevirirse o benden değildir? O zaman diyoruz ki bu peygamber aleyhissalatü vesselama kastır. Çünkü onun bir fiili ikrar etmesi zaten bizim için ne olur arkadaşlar? Bir fiile susması bizim için füccet olur. E peygamber vefat ettikten sonra, ile kesildikten sonra... Peygamber bazılarına ses çıkarmamıştır, bazılarına ne yapmıştır? Bazılarına ses çıkarmıştır, kızmıştır, yasaklamıştır. O zaman hiç kimsenin vahiy kesildikten sonra bir şeye bu güzeldir veya bu kötüdür demesine ne yoktur? Böyle bir lüksü yoktur. Ki bir önceki dersimizde anlattığımız gibi akıl asla ve asla Allah'ın neyin Allah'ın hoşuna gideceğinin ve neyin Allah'ın hoşuna gitmeyeceğini ne yapamaz? Akıl hiçbir şekilde bilemez demiştik arkadaşlar. O zaman tekrardan söylüyoruz. Diyoruz ki bu peygamber aleyhissalatü vesselama hattır ve peygamber aleyhissalatü vesselama hat olan bir şey de hiç kimse ne yapamaz peygamber vahiy kesildikten sonra bu yine falan için veya bizim için geçerlidir diye bir söz söyleyemedi arkadaşlar. Yine burada şunu zikretmek istiyoruz arkadaşlar. Zikredeceğimiz mesele yine burada bidatlerle ilgili şüphelerden bahsederken arkadaşlar bu ve benzeri rivayetlere genel olarak dayanıyorlar. Tabi biz ne yapıyoruz? Bunların genel olarak başka getirdikleri bidatler de var. Başka getirdikleri şüpheler de var bidat ehlinin. Yalnız biz diyoruz ki bunlara vermiş olduğumuz cevaplar zaten nedir? Genelde hep bu minva olanlardır. Yalnız kardeşlere şusuna dikkat çekmek istiyoruz. Bir bidat ehli bir şüphe getirdiği zaman konunun başında dediğimiz gibi birinci olarak o bidata bir bakın birinci olarak o bilate bir bakın. İkinci olarak ise konunun tam başına sonuna da alimlerin o konu hakkındaki görüşüne bakın. Çünkü bilat, bilat ehlinin görmüş olduğumuz konularda genelde getirdikleri yan nasıl açık bir şekilde tahrif ederler veyahut ne yaparlar? veyahutta da nasın başına atarlar, ortasına alırlar, ortasına alırlar, sonuna atarlar. Yani bağlamından kopararaktan nasları anlamaya çalışırlar. Bunun yanında bir de Arkadaşlar şöyle bir olay var. Bir de kendinin yapışmış olduğu bazı alimlerin sözleri var. Bazı alimlerin sözleri var. Yani sahabe ve Resulullah fiillerinin bazılarından çıktıktan sonra bir de bazı alimlerin görüşlerine ne yapıyorlar? Bazı alimlerin görüşlerine yapışıyorlar. Bu yapışmış oldukları görüşler arkadaşlar genelde İbn Abdülhamid, İmam Suyuti'nin, İbn Salah'ın, İmam Nevevi'nin bidata getirmiş oldukları taksimler. Veya İmam Şafi'nin bir sözünü getirerekten bidata getirmiş oldukları ne arkadaşlar? Bidata getirmiş oldukları taksim. Mesela İzmi Abdüselam'ın yanında ve İmam Karrafi'nin yanında öğrencisinin bidat 5 kısmı ayrılır. İşte diyorlar ki bidat e, haram olan bidat, vacip olan bidat, mekruh olan bidat ve e, baştan söyleyelim bunların yanında arkadaşlar bunlar bidat dedik 5 kısmı ayrılıyorlar bi vacip olan bidat diyorlar mendup olan bidat diyorlar mübah olan bidat diyorlar mekup olan bidat diyorlar bir de haram olan bidat diyorlar bu şekilde bidatı beş kısma ayırıyorlar şimdi bidat de bu alimlerin bu taksimine bakaraktan yani bu ayrımına bakaraktan diyorlar ki o zaman demek ki bakın bidatın hepsi kötü değilmiş çünkü alimler bidatı ne yapmışlardır alimler bidatı beş kısma ayırmışlardır tabi arkadaşlar bir alimlerin bidat sözüne bakalım bu ayrımdan alimlerin neyi kastettiğini ne yapmış olalım anlamış olalım İmam İzmi Abdüsselam bunları açıklarken arkadaşlar İmam Şatibinin de dediği gibi zikrettiği şeylere baktığımız zaman mesela işte, mübah olan bidat veya mendup olan bidate bak genelde böyle toplumsal sosyal olaylardan zikrediyor yani bütün genelin faydasını olan dünyalık meselelerden bahsediyor ki zaten biz de buradan ne demiştik biz bidattan bahsederken din alanında çıkarılacak olan nedir din alanında çıkarılacak olan bidatlardır demiştik. Ve bunu anlayabilmemiz için gene arkadaşlar İmam İddi İbni din alanındaki bidatlara bakış açısına bakmamız lazım ki bazı tekvalarına bakmamız lazım ki bu birinci sözünden ne, neyi kast ediyor onu anlayalım. Bakın bidat ehli hiçbir açıklamasına bakmadan bidatı beş kısma ayırmasına yapışmışlardır. Fakat bunun yanında arkadaşlar ne yapmamışlardır? Fakat bunun yanında İz-i selam'ın Abdüselam'ın fetvalarına bakmamışlardır. Bakın salat-ı ragaib'e gününde kılınan namaza İz-i Selam ne diyor arkadaşlar? Bidattır diyor. Eğer onun yanında din alanında güzel bir bidat olmuş olsaydı buna bidat demesi ve bunu eleştirmesi ne olurdu arkadaşlar? Kendi sözüne mukalif olmuş olurdu. Biz buradan neyi anlıyoruz? O zaman İz-i Selam'ın yapmış olduğu ayrım Kesinlikle din alanındaki bidatla alakası yoktur. Çünkü kendisi ragayipteki bidata ne diyor? Ragayipte kılınan namaza bidat diyor. da bu namazda insanlar hayır istiyorlar. Daha fazla Allah'a yaklaşmak istiyorlar. Ama buna rağmen bu imam ne diyor arkadaşlar? Bu imam buna rağmen buna bidat diyor. Yine aynı şekilde arkadaşlar. İzmni Abdüselam'a konusla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a konus duasında salat ve selam getirmeye bidattır diyor. Çünkü bu konuda nas gelmemiştir diyor. Cinayet'e giden namazdan sonraki tokalaşmaya bidattır diyor. Mesela yani bugünkü bidatçilerin İzibni Abdüsselam'ın ayrımına yapışıp da bidat-i hasene dediklerine İzibni Abdüselam bidattır diyor. Duadan sonra eli yüze sürmeye bidattır diyor fetavasında. Mesela bidattan sonra eli yüze sürmeye ee, bidattır diyor İzibni Abdüselam. O zaman biz buradan neyi anlıyoruz arkadaşlar? Bidat ehlinin onun sözü yapışaraktan bidat-i hasene dediği şeylere Şakıt kendisi bizzat ne diyor arkadaşlar? Bizzat bidattır ve yeriyor. Ve bunlar din alanındaki bidatlerdir. Kesinlikle yapılmaması gereken sapıklıklardır diye isimlendiriyor. O zaman diyoruz ki bu alimin kastı kesinlikle bu olmasa gerek. Yani bidat ehlinin kastetmiş olduğu olmasa gerek. Yine İslam ümmetinin büyük alimlerinden mesela İmam Nevevi biliyorsunuz arkadaşlar. Bidatı iki kısma ayırıyor ve bidatı iki kısma ayırırsan Bidat-ı ve bidat seviye diyenlerden. Veya o da bazı yerlerde sahih Müslim şerhinde bidati 5 kısma ayırıyor. Bidati 5 kısma ayırıyor ve aynı İbnü Abdülselam'ın yapmış olduğu gibi o da bidati kısım kısım olduğunu söylüyor. Fakat bunun yanında arkadaşlar bakın İmam Nevevi'nin din alanında çıkan yeniliklere karşı İmam Nevevi'nin neye bakalım arkadaşlar? İmam Nevevi'nin tutumuna bakalım. Mesela İmam Nevevi sadece cuma günü oruç tutmanın kerahiyeti bağlamında Müslüm'de ne diyor arkadaşlar? Regaibde kılınan namaz diyor bidattır. Allah onu çıkaranı da ona yapanı da Allah onları öldürsün diyor. Onlara beddua ediyor İmam Nevevi. Ve diyor bu batıl olan sapıklık olan bidatlerdendir. Oysa biliyoruz namaz bugünkü bidatçilerin anladığı gibi kandil günlerinde bazı özel namazlar kılmak onların yanında sadece Allah'a yaklaşmaktır. Öyle değil mi? Ama gördüğünüz gibi burada İmam böyle bir şey demiyor. İmam buna ne diyor arkadaşlar İmam Nevevi? Buna bidattır diyor. Aynı zamanda arkadaşlar İmam Nevevi hac esnasında mesela biliyorsun Safa ile Merve arasında gidip gelmeye sağ diyoruz biz öyle değil mi? Bunun birkaç defa yapılmasını nehiyetiyor yani bir defa yedi gidiş gelişe mahsus olmak üzere insanlar hac boyunca bir defa ne yapar sağ yapar Safa ile Merve arasında bir insanın bunu yok ben daha fazla yapacağım demesine İmam Nevevi ne diyor arkadaşlar İmam Nevevi bidattır diyor neden? Oysa bu güzel bir şeydir. Adam daha fazla ecir alıyor. Öyle değil mi? Ama yok. İşte İmam Nevi buna ne diyor? İmam Nevi buna bidattır diyor. Aynı şekilde arkadaşlar bizim konunun başına zikretmiş olduğumuz Kim bizim dinimize yeni bir şey çıkarırsa o reddir. Hadisi ve kim bir amel yaparsa bizim yapmadığımız o da reddir. Allah katından merduttur. Kabul olmaz hadisine İmam Nevi Müslim şerhinde diyor ki bu dinde asıl olan büyük kaidelerdendir. Asıl olan büyük kaidelerdendir. Hem diyor dinde yeni bir şey çıkaranlara Peygamber Aleyhisselatü Vesselam reddiye veriyor hem de ben bunu çıkarmadım, benden önceki çıkardı, ben bunu sana de yapıyorum deyip de ameli devam ettirenlere diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam reddiye veriyor diyor. Bu ve benzeri bazı alimlerin sözlerini alarak sana arkadaşlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün bidatler delalettir sözünü Bidat ehli kendince ne yapıyorlar arkadaşlar? Kendince e, meşrulaştırmış oluyorlar ve diyorlar ki iki çeşit bidat vardır. Şimdi biz burada diyoruz ki arkadaşlar, Velev ki bu alimler sizin dediğiniz gibi demiş olsunlar. Velev ki bu alimler sizin demiş demiş olduğunuz gibi demiş olsunlar. Ya yani şimdi biz alimlerin birinin bidat dediğine bidat hatane dediğine öbürü bidat bir şey diyor. Birinin bidat hatane dediğine öbürü ne diyor? Bidat hatane diyor. Mesela İmam Nevru'nun Ragaib'deki, İmam Nevru'yu da ayıranlardan Ragaib'deki namaza batıl diyor. Aynı zamanda İbn-i batıl diyor ama İmam Gazali'nin yanında ve İbn-i Salah'ın yanında bu gece kılınan namaz güzel bir namazdır. Mesela Allah'a yaklaşma kastıyla kılınan namazdır. Şimdi biz buradan nasıl anlayacağız? Bidat'ı iki kısma ayıran alim ne? Birinin bidat kötü bidat dediğine, dalar ettir, inkar edilmesi lazım gerekir dediğine, öbürü hayır. Bu güzel bir bizattır diyebiliyor mesela. Peki bizim elimizde nasıl bir ölçü olacak ki biz bunları birbirinden ayıralım? Bunlar dahi kendi aralarında ihtilaf etmişlerdir. Peki galiban olan, ilim okuyamayan halk ne yapsın? Bunların elinde nasıl bir ölçü olsun ki bunları birbirinden ayırsınlar? Biz işte burada diyoruz ki arkadaşlar en güzel yol, en güzel sünnet en güzel tabi olması gereken söz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüdür oysa insanlar bu noktada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne tabi olmuş olsa tüm halklar sapıklıktır demiş olsalar böyle bir sıkıntı ne olmayacak? böyle bir sıkıntı kesinlikle kalmayacak. Velev ki alimler onların dediğini etmiş oldukları alimler onların demiş olduğunu dahi kastetse, diyor ki bakın kendi aralarında bunlar bidati iki kısmı ayıranlar kendi aralarında itilaf etmişler. Birinin kötü dediğini öbürü iyi diyor. Birinin hasen dediğini öbürü ediyor, Biri güzel diyor kılsınlar öbürü diyor bu inkar edilmesi gereken bir güdastır. İlim ehlinin bunu beyan etmesi lazım. O zaman diyor ki işte peygamber aleyhissalatü vesselamın sözüne muhalefet eden bir insan öyle değil mi arkadaşlar? Bu şekilde hiçbir zaman karar bulamaz. Belli bir sırat-ı müstakim üzerinde olamaz. Çünkü bu alimler çok büyük alimlerdir. Ümmetin kabul etmiş olduğu alimlerdir. Fakat bu noktada biz Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözünü ve onlardan, peygamberden sonra sahabenin bu sözü anlayışını, bu sözleri, bu bidatla ilgili hadisleri anlayışını ve uygulayışlarını ve Peygamberimizin ölmüş olduğu zamanda yaşayan imamların sözlerini bunların sözüne ne yapıyoruz? Bunların sözüne takdim ediyoruz. Ve sonuç olarak arkadaşlar diyoruz ki vallahi bugün insanların bidatlere yönelmesindeki en büyük sebep sünneti bilmemelerinden kaynaklanıyor. Sünneti bilmemelerinden çünkü eğer sünneti bilmiş olsalar arkadaşlar görecekler ki sünnette Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gerçekten bize Allah'a yaklaştıracak her şeyi bize haber vermiştir. Sabah gözünüzü açarken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sen okumanız gerektiğini söylüyor. Yataktan kalkıp abdest alırken abdestten sonra Peygamber ne okumanız gerektiğini söylüyor. Helaya girmek istediğiniz zaman... Giderken ne söyleyeceğinizi çıkarken ne söyleyeceğinizi öğretiyor size Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Elbite giyerken okuyacağınız duayı öğretiyor size Peygamber. Dışarıya çıktığınız zaman bir fakirle karşılaştığınızda yapacağınızı öğretiyor size Peygamber. Sabah eşinize gel nasıl davranmanız gerektiğini öğretiyor size Peygamber. Çocuğunuzla nasıl vedalaşmanız gerektiğini, karşılaştığınızda ne yapmanız gerektiğini öğretiyor size Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Binadan evinizden aşağıya doğru inerken ne okumanın gerektiğini eve çıkarken, iş yerine çıkarken veyahutta ne okumanın gerektiğini öğretiyor size Peygamber. Bir şeye başlarken ne okumanın gerektiğini öğretiyor size Peygamber. Günlük yaşantınızda ve genel hayatınıza ihtiyacınız olan her şey sünnette vardır. Fakat biz maalesef sünneti bilmediğimizden dolayı, peygamberimizi tanımalarımızdan dolayı ne oluyor arkadaşlar biz bidatlere yöneliyoruz Ve bu şekilde kendi nefsimizi ne yapmış oluyoruz? Bu şekilde kendi hepsimizi tatmin etmiş oluyoruz. Oysa biz diyoruz ki... Bir daha hatane vardır diğer insanlara. Gelin önce bir bütün sünnetleri yapın. Onun bunun güzel dediğini uygulamakla Allah size bir ecir vermez. Fakat Peygamber aleyhissalatü vesselamın yaptığını yapmakla... Hem ibadeti ecirine alırsınız... Hem de Peygamber aleyhissalatü vesselama tabi olmanın ecirine alırsınız. Hem de Peygamber aleyhissalatü vesselama tabi olmanın ecirine alırsınız. O zaman insanlara dinde olmayan şeyleri göstermektense... Dinin yatanma ve bir dönemde önce biz insanlara dinde var olan şeyleri öğretelim. İnsanlara Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetini ve onun sevgisini ve ona, ona uymayı ne yapalım? Ve ona uymayı öğretelim. Ve bu konuda bizim anlatacaklarımız inşallah bu kadar arkadaşlar. Dediğimiz gibi Allah kısmet ederse gönül istiyor ki bir de yine böyle 5-6 dert sünnet inkarcılarına karşı bir reddiye ve onların şüphelerini getirmek, çürütmek ve sünnetin ile bizim için ne kadar bağlılığı olduğunu ve geçerliliği olduğunu anlatmayı da gönül istiyor. İnşallah Rabbimiz bize kısmet eder. Vaakhiru da'wana elhamdülillahi rabbil alamin.